Hangi Muhabbet? Gavs-ı Hizani Hazretleri buyurdu. Mürşidi Kamiller, kendilerine intisap edenlerin kalp gözünü dünya sevgisinden uzaklaştırırlar. Bunun anlamı, dünyayı tamamen terk etmek demek değildir. Ahiret muhabbetini dünya sevgisine tercih etmek demektir. Bir evi bir de bağ bahçesi olan bir kimse her ikisini de sever. Fakat evin tamiri bağın geliriyle olduğu halde evini daha çok sever. Ahiret muhabbetini dünya muhabbetine tercih de aynen buna benzer. Asıl maksudu vasıta olana tercih etmek lazım.